Zorunluluk halinde karın üstünde ayakkabı ile namaz kılınabilir mi? Ya ayakkabı zaten temizdir günümüzde çok pis olmaz. Ee, kar üzerinde almanız yere sert olarak değiyorsa e, onunla bir sakınca olmaz kılabilirsiniz. Yani kar serttir büyük ihtimalle. E, ama İstanbul'daki kar nasıldır onu tam e, bilemiyorum. Mesela Erzurum, Sivas, Ankara gibi buralarda genelde sert alnınız o sertliği hissediyorsa, normal botunuz var diyelim yahut ayakkabınız var onunla namaz kılabilirsiniz.